Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peki, şimdi Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarından bahsedecek, yine devam ediyor. Ee, ne diyor? مَاْزَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُمْ قَبْلَهُمْ min صِفَتِهِ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 Onun için sıfatları da ezelidir, kadimdir diyoruz. Mazale bi sıfatihi, sıfatullah. Yani Allah azze ve celle sıfatlarıyla kadîmen kadimdir. Kadîmen kabla halkihi. Yani kalp burada ne anlamındadır? Ne anlamında? Kabla halkihi, kabla mahlukatih. kalp? mahluk anlamında. Ha <gülüyor> diyor kuran Kerim. Fe'runi ma min Peki yani efendim şimdi buradaki halk mahluk anlamındadır. Yani mahlukatih, kabla mahlukatih. Mahlukatından önce yani yarattıklarından önce de Allah azze ve celle nedir? Haliktir. Yani sıfatları vardır.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 yani sıfatlarında gücünde kuvvetinde eksilme de olmaz, artma da olmaz. Lem yezdet bi kavnihim şeyen, lem yezdet artmadı yani artmaz. Bikevnihim, bikevnihim, bikevni, bi kavnihim, bi kavnihim, bi kavni, bir sebebi vucubi yani. Bi kavnihim ya da bi kavniil mahlukati şeyen. O mahlukat bir şey olunca lem yezdet bi Kevni'l mahlukati şey'en lem yekun qablhum qabla wujudihim min sifatihi. Yani neden bir şey artmıyor? Allah'ın sıfatlarından bir şey artmaz. Lem yazdad min sifatihi. Sıfatlarından bir şey artmadı. Bi kevnihim şey'en lem yekun qablhum. Yani onlar önceden yoklardı, sonra oldular.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 Rızık vermeden önce de razıdır. Wa kama kana subhanahu ve taala bi sifatihi ezeliyen kedalik la yezalu alayha ala ayi seyin ala sıfatı ebediyan. Yani nasıl bu sıfatları ezeli ise aynı o şekilde de ebediidir. Sonsuza kadar bu sıfatları Allah azze ve celle'nin devam edecektir. Yani onda bir Hades hali olmayacak. Sonra da olan bir şey ona dahil olmayacak. Onla dahil olan bir şey de ondan ayrılmayacak. ve kemakane bir sıfatı Kadimen yani azliyen. Kendiyle ke عليها abdîyen. Yani, o kemanı bir sıfatı kâdimen yani azliyen. Kendiyle laizalu bi ihdâs il beriyye istifâda ism el yani Allah azze ve celle leysa ba'de halqil halq birincisi nedir mastar İkincisi mahluk anlamında onu ba'd diye tefsir edin başka nüshalarda ba'dedir leysa ba'de o da olur o da muzudu olur yani leyse muzu halqil halqi olur badede ilahuma yujus. Peki leyse yani biri ondan sonra diyor biri ondan beri diyor yani yarattığı mahlukatı yarattığından bu tarafa. Peki leyse bade halqil halqi yani halq ya nedir fiili gibi amel eder ya'malu amala fi'lihi. Peki o e, isim, halk, mahluk anlamında olan ikinci halkı ona izafe ediyoruz. Ama nesidir? Mef'ulüdür, değil mi? Ya'melu amele fi'li. Maslarlar ne yapardı? Fiilleri gibi amel ederlerdi. Peki, neyse, ise ba'de khalkil khalqi, mahlukatı yarattıktan sonra istefade ismel hali. Halik ismini mahlukatı yarattıktan sonra almadı Allah Teala. Yani istifade e, el halik ismel halik. Ya yaratmadan önce de halikti Cenab-ı Hak. Önceki cümleleri tekit ediyor. Tamam. Yani halik ismi nedir Cenab-ı Hak'ta? Nedir? Ezelidir. Aynı zamanda ebedidir. Ezelidir. Aynı zamanda nedir? Ebedidir. Evet. Yani yani Leise ba'de halqil halqi istafade ism al-Khalid wala bi ihdasil bariye bariye khaliq de mi mahlukat? wala bi ihdasil bariye istafade ism bari Bari yaratıcı adını da o bariye alemi var ettikten sonra almadı ya önceden Bari'ydi değil mi Allahu azze ve celle ezelde Bari'dir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 başlangıcı yok. Peki ezeli bu ebedi ne demektir? O da la intihâe lehu nihayeti yoktur. Sizde metin nasıl gidiyor? Ne var? Lehu mana rububiye. Peki lehu lillahi, yani mana rububiye.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 ki şimdi ne diyoruz lehu ma'nal rububiyye Allah azze ve celle'de ne var rububiyet manası var yani o maliktir o rapptır rab ve yani hiçbir kendisine ibadet eden ha ibadet eden hiçbir mahluk yokken ve la yani Rab edilen, Rab edilen hiçbir şey yokken o yine Rabbdi Allah Azze ve Celle. Rab edilen hiçbir şey yokken Allah Azze ve Celle Rabbul Alemin'di. وَمَعْنَا الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوكَ Allah Azze ve Celle Halik'ti وَلَا مَخْلُوكَ Hiçbir mahluk yokken alemde yine Cenab-ı Hak o, ma, a, halik idi diyoruz evet yani terbiye edilen hiçbir şey yokken Allah Rabbi, Rab Mürabbi demek Tebliğü şey ilel kemali şeyen fe şeyen ve ma'nel haliki ve la mahluka dedik. Peki ondan sonra bizdeki metinde bir nakısa var. Ve kemâ diye devam ediyor sizde değil mi? Öyle mi devam ediyor? He? İşte metinde eksiklik var. Bizdeki metinlerde o zaman hepimizde eksiklik var. Ben buradan okuyayım. Siz bu metinden uh, alırsınız. Uh, efendim, ''Lem bir bi şey, şey'an, lem yekun qablahum min sıfati, ve kama kâni bi sıfati azaliyyen, kezâlike la yazâlu alayha ebediyyen, leyse ba'da khalqil khalqi, istefâde ismel khaliq, ve la bi ehdâthil bariyye, istefâde ismel bari, lehu ma'na rûbubiyye, ve la marbuba, ve ma'na l ve la ve kama ennehu, muhyil mevta ba'dema ahya istahaqqa hada'l isme qabla ihya'ihim kedal yok değil mi sizde bu yani ve anhu ennehu muhyil mevta ba'dema ahya yani eee Allah azze ve celle dirilttikten sonra nedir muhyil mevta ve kema ennehu muhyil mevta ba'dema ahya Allah azze ve celle muhyil mevta olduğu gibi istahakka hazel isme kableh yâihim şimdi alemde diriltecek her şeyi nedir o zaman? Muhiil mevtadır. diriliş başlayacak bütün ölen her şeyi diriltecek yani o muhiyil mevtâ olacak peki Allah Azze ve Celle muhiyil mevtâ diriliş başladığı zaman mı olacak? şimdi muhiyil mevtâ değil midir Cenab-ı Hak? E, istahakka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 bi an nuhu ala kulli şeyin kadir diyoruz. Neden Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir? Zalik'e bi an nuhu ala kulli şeyin kadir. Çünkü yaratan o, rızık veren o, mükevvin o, her şey o o halde. Zalik'e bi an nuhu ala kulli şeyin kadir. Ve kullu şeyin ilahi fakirun her şey fakir yani muhtaçun ne diyorsun fakirun ila rahmeti rabbihi ve kullu şeyin ileyhi ilallahi fakirun muhtaçun her şey ona muhtaçtır ve kullu emrin aleyhi aleyhi alamen alallahi yesirun her şey ona kolaydır la yahtaçu ila şeyin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 O zaman şöyle mana vermek lazım buna. Leyse kemislihi misil kelimesinin bir anlamı nedir demiştik? Zat. Leyse kezatih şeyun. Hiçbir şey onun zatı gibi olamaz. He? Yani leyse kezatih zatı. Hiçbir zat onun zatı gibi değildir. Hiçbir varlık onun varlığı gibi değil. Leyse kezatih ذَاتٌ وَلَا كَصِفَاتِهِ sıfatٌ Hiçbir sıfat onun sıfatı gibi de olamaz. Ama siz şunu bu ayet-i kerime aklınıza geldiği zaman hep şu manayı düşünün. لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَكَ ذَاتِهِ ذَاتٌ Hiçbir zat onun nesi gibi olmaz? Zatı gibi olmaz. Ya da misil kelimesinin zayi alırsak o zaman ne olur? Yine aynı anlam olur. Leyse kezatihi zatun hiçbir varlık onun gibi olamaz. Onun zatı gibi olamaz. Neden? İşte onun sıfatlarını, esmasını bir parça görmüş oldunuz. Kemal. Onda Kemalle onu Müslümanlar Kemalle Mündemi, kemali mündemiş olan sıfatlarıyla Allah Teala'yı zikredecekler. Esma-i Hüsna'sı ile onu zikredecekler. İki noksanlıklardan da tenzih edecekler. Burada kalalım. Estağfurullah ve tuvbileh ve lehamdülillahi rabbil alemin.